Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese merhabalar. Bisiklet zincirinde tekrar birlikteyiz. Bugün duyurduğum gibi e, müzik ve fizik arasında e, bir bağ kurmaya çalışalım. Daha doğrusu son zamanlarda özellikle e, Amerikan basınında tesadüfen rastladığım ve de burada da Avrupa'da oldukça çeşitli tedik konuşmalarıyla ya da işte çeşitli makalelerle bu ikisi arasında bir takım bağlantılar kurula gelir. Özellikle de doğaçlama bağlamında fiziği ve müziği e, bir arada inceleyen fazlasıyla araştırma olur. İşte onlardan son zamanlarda rastladığım için gene bir arajman yapayım dedim. Sizlerle de paylaşayım dedim. Çünkü konu aslında Coltrane'le Einstein'ın bu bağlamda nasıl birbirine benzedikleri ile birazcık popülerize edilmiş durumda. Dolayısıyla bu popüler olduğu müddetçe de bu konu gelip gelip gidecektir. Şimdi yararlandığım birkaç tane makale ve gazete yazısı var. Gerek open culture'dan ya da işte daha basit düzeyde HowStuffWorks gibi bir takım internet sitelerinden gördüğüm bu karşılaştırmayı yani fizik ve müzik arasındaki özellikle caz ve fizik arasındaki karşılaştırmayı bu program boyunca işte müzik aralarında yapayım istiyorum. Bugünkü bisiklet zincirinin konusu bu olsun. Önce yine Coltrane'in Giant Steps'ini dinleyelim sonra konuşmaya başlayalım. Coltrane, Giant Steps dinledik. Şimdi bugün dediğim gibi müzik ama özellikle de caz ve fizik arasındaki e, benzerlikleri bulmaya çalışan ya da bu benzerliklere e, çeşitli şekillerde dikkati çekmeye çalışan bir sürü araştırmacı, bilim adamı ve sanatçının söylediklerinden bir derleme yaparak bu ikisi arasında bağlantı kurmaya çalışacağım bugün. Ayrıntılar için Ten Connections Between Physics and Music adlı makaleyi okuyabilirsiniz. Nathan Chandler yazmış. Bu şekilde ararsanız e, siz de bulabilirsiniz. Şimdi tabii ki öncelikle hemen hemen e, bu konuya dikkat çeken işte fizikle müzik arasında ve özellikle cez arasındaki ilişkiye dikkat çekenlerin çıkış noktası genellikle müziğin hiçbir şekilde random yaratıcı bir ilhamlanmadan ortaya çıkmadığı dolayısıyla da müzik parçalarının, e, bestelerin bir kaos olmadığını ileri sürerler. Tam tersi hatta işte bu müzik parçalarının belli bir yapıya sahip olduğu belli bir paternine, belli bir takip paternine sahip olduğu çeşitli tekrarların ve tahmin edilebilir ya da işte insan kulağına takip edilebilir bir takım karakteristikler sunduğu. Dolayısıyla da müziğin bu anlamıyla bir kaotik bir Tesadüfler bütünü değil, tam anlamıyla bilimsel bir bütünlük olduğunu ileri sürerler. Özellikle fizikçi bakış açısıyla bakıldığında. Tabii oradan biraz daha işin mekanik tarafına girip insan kulağının aslında bu sesleri ve bu sesler arasındaki değişik hem ritmik hem melodik farklılıkları algılamak için geliştirdiği, o şekilde evrimleşmiş kulağın ve o kulağa bağlı olarak tüm sistemlerin duyma merkezine kadar bu şekilde geliştiği ve evrimleştiği. Dolayısıyla da bizim bir müzikle ilişkiye girdiğimizde donanımımızın şu ana kadar zaten, Buna ihtiyaç duyan ve de bunu kullanarak kendisine duygusal ve fizyolojik bir takım değişiklikler yapacak. Dolayısıyla da mesajlarla yüklü bu hava moleküllerine karşı bir takım eğilimleri olduğunu ileri sürerler. İşte Neil Diamond biraz önce adını verdiğim How Stuff Works sitesindeki Ten Connections Between Physics and Music adlı makalesinde Nathan Chandler bu Neil Diamond'ın söylediklerine de yer vermiş. Çünkü orada onun dediği fiziklet zinciri programlarında oldukça farklı açılardan ele alıp programlar yaptım bu konuyu yani hava moleküllerinin aslında bir noktadan diğer noktaya nasıl gittiğini Neil Diamond da hiç kimsenin aslında çok fazla önem vermediği bir konu olduğunu söyler. Ve der ki işte bu nun arkasında büyük bir bilim yatmakta. Ve bütün bu müzik ortaya çıkan yani duyduğumuz radyodan ya da herhangi bir enstrümandan ya da bir şekilde kaynağından titreşimle hareket ettikten sonra hava molekülleriyle kulağımıza gelen ve sonra da artık insan algılamalarının ve beyninin fonksiyonları ile birlikte müzik diye adlandırıldığı şeyin arkasında tamamen saf bir matematik ve fizik prensiplerinin olduğunu söylüyor ki buna zaten itirat etmek büyük bir cahillik olur zaten aslında bir yandan da şöyle bakmak lazım antik Yunan'dan günümüze kadar özellikle belki de e, bilim dallarının yeni yeni birbirinden ayrılmaya başladığı belki 2000 yıl öncesinden bahsediyorum aslında işte bu müzik dalının yani sesin yer değiştirmesiyle ilgili diyebileceğimiz daha büyük bir e, Pencereden bakarsak müziğin dolayısıyla aslında matematiğin tıpkı geometri ve astronomi gibi bir alt dalı olduğu uzunca süre düşünüldü ve hesaba katıldı. Ve de aynı makalede işte evrende her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu gibi fizik ve müziğin de birbiriyle bağlantılı olduğu anlatılmış ve makale davrandırılmış bu konuda. Tabii ki e, o makalenin dediğim gibi ayrıntılarını lütfen bakın merak ediyorsanız e, e, konuyla fazlasıyla bilimsel e, ilişki kurmamış kişiler için de anlayabileceği tarzda olduğu için İngilizce ama e, oldukça yararlı. E, konu genişletildikçe dediğim gibi benim programlarında fazlasıyla anlattığım gibi e, bu işte mekanik ve basıncı dayalı hava dalgalarının A noktasından B noktasına nasıl gittiği gene Anlatılmış ki bunun içinde bir aracı gerekiyor ki bu ya bir hava olabilir ya da işte katı maddeler ya da su olabilir tabii ki. Tabii ki bu titreşimlerin işte bu aracı maddelerle yol alırken enerjinin transferinden söz ediliyor ki işte bu noktada artık yavaş yavaş iş fiziğin konularına girmeye başlıyor. Bu mekanik hareket çünkü bir enerjinin A noktasından B noktasına hava yoluyla diyelim ki biz genellikle hava yolundan Yararlanıyoruz su altında ya da katılar içerisinde dinlemiyoruz müziği. Dolayısıyla hava molekülleriyle bize ulaşıyor. İşte bu enerjinin nakli konusunda fiziğin detaylarına girmiş oluyoruz ki belli bir mesafede e, bizim burada yarattığımız, mesela ben şimdi burada konuşuyorum tabii ki aradaki e, dijital şeyleri çıkaralım. Bir odada olduğumuzu ya da bir mekanda olduğumuzu düşünürsek ben konuştuğumda eğer mikrofon gibi çeşitli aracılar yoksa e, sesi tekrar formül eden o zaman genelde işte benim Ağzımdaki hareketlerle, kas, dil vesaire hareketleriyle titreştirdiğim hava molekülleri gene havanın yardımıyla dinleyiciye kadar gidiyor. Şimdi bütün bu detaylar dediğim gibi çok daha teknik olarak bu programlarda yaptım. E, değil de fizikle, müzik arasında, özellikle cazla müzik arasında, cazlı fizik arasındaki bağlantı aslında fiziğin temel kurallarının bu işte hava molekülleri, enerjinin nakli gibi değil de daha çok e, doğaçlamaya indirgendiğinde biraz daha belki ilginç olabilir. Gene John Coltrane'in kuartetiyle birlikte Impressions'ı dinleyelim. Sonra o konuya geçeriz. <gülüyor> go yeah. yeah. John Coltrane'den dinledik, daha doğrusu kuartetinden Impressions. Evet, fizik ve müzik üzerindeki ilişkileri konuşuyoruz bugün. Ee, şimdi tabii ki e, sesin sonuç itibariyle ne kadar hızlı, yavaş olduğu, ortamda kullandığı me aracının mesela havanın e, nasıl titreştiği ile ilgili olarak işte hertz kullanılır ki hertz olarak, işte hertz kullanıldığı zaman birim olarak bu bir frekansa tekabül ediyor. Bir basit vibrasyonun saniyede 1 hertz olduğunda varsayıyoruz. İşte bu frekansların dalgalanmasını kulak neticede kapıyor. Çünkü bu dalgalanmanın yarattığı basınç aslında bizim kulak zarımıza yaptığı basınçla bize bir elektrik ipucu vermiş oluyor. Şimdi yaratıcılık bağlamında bakıldığında sonuçta bir kaotik gürültüyü müzikten ayıran şey müziğin nasıl organize edildiği hem zaman Bölünmeleri açısından hem tempo açısından hem de çeşitli enstrümanların ya da insan sesinin renklerinin bir şekilde harmonize edilmesinden yola çıkıldığı için orada bir takım kurallar bütünü var ama e, duyar duymaz işte ortaçağ müziğidir, baroktur, klasiktir, romantiktir ya da işte cazdır, günümüzün işte popüler poptur ya da bir takım etnik e, kültürlere aittir, flamenkodur hemen bunu bir takım şeylerden ötürü parametrelerden ötürü biliriz. Çünkü her birisinin kendine ait bir karakteristiği var ama o kadar e, uzmanlaşılır ki bazen işte uzmanlaşılır. E, Bundan 300 yıl önceki bir bestecinin, bir bestenin mesela işte e, bilinmeyen bir bestecinin hangi zamanda yazdığına ilişkin e, bilgiye de sahip olunabilir. Ama bu daha çok tabii ki spesifik bir eğitimin sonrasında müzik e, stillerinin e, müzik tarihi açısından e, çok yakınca bilinmesinden kaynaklıdır. Ama öyle bir eğitimi olmasa da insanın dinlediğinde derhal stili, stiliyle ilgili bir fikir sahibi olur. İşte o fikir sahibi e, olan kişinin kullandığı tüm parametreler kulağın eğitimli ya da eğitimsiz hemencecik algılayabildiği parametrelerden oluşuyor. Bununla ilgili o kadar çok enteresan e, araştırmalar var ki. Örneğin Amujiye denen e, müziği duyamama ya da müziği anlayamama durumu beyinde bir e, fonksiyon muhtemelen e, bozukluğuna tekabül ediyor. Onu da ayrı bir programda yaparım. Ama ee, bu konuyla ilişkili benim şimdi işte size aktarmaya çalıştığım makalede bütün bu girişgahlardan sonra dediğim gibi daha önemli olan bu daha çok yaratıcılıkla ilgili, doğaçlamayla ilgili fiziğin kurallarıyla müziğin kurallarını nasıl bir araya getirebilebileceği. Bu konuyla da ilgili size aslında Music Physics Science diye bir TED konuşmasını önerebilirim. 2016 yılında yapılmış. Ve buradan da yola çıkılarak Open Culture adlı site caz ve fizik arasındaki gizli ilişkinin ne olduğuna bir el atmış ve Einstein'la Coltrane'in aslında improvizasyon yani doğaçlama açısından hangi ortaklıklara sahip olduğunu ele almış. Stephen Alexander adlı bir kişinin konuşması biraz önce bahsettiğim TED'de. Dartmouth'ta profesör kendisi saksafonda çalıyor ve fizik ve müzikle uğraşırken diyor ki kendisi için John Coltrane Einstein kadar, Kepler ve Newton kadar önemli hale gelmiş. Nasıl olmuş bu? O konuşmasında da e, söylüyor bunu. Coltrane fizik konusunda yaptığı bütün çalışmaların yönünü çok radikal şekilde değiştirdi. Ve de o konuşmasında bugünkü programın ilk parçası olan Giant Steps'ten örnekler veriyor Coltrane'in parçasını. Ve de diyor ki özellikle fizikte olduğu gibi müzikte de aslında hem Einstein hem Coltrane aslına bakarsınız doğaçlama konusunda doğaçlamanın kendine has bir şeyi kovalama, bir şeyin sonuna varmak için çeşitli yolları o anlık içgüdüsel olarak da belki açıklanabilecek motiflerle takip etme olarak anlatıyor. Aslına bakarsanız Yasef Latif, Yusuf Latif ya da Massachusetts'taki profesör 1967'de bu kovalamayı birazcık takip etmiş ve Business Insider makalesinde de diyor ki aslına bakarsanız bu prensipleri, geometrik prensipleri e, takip ederseniz Einstein'ın teorisindeki geometrik prensipleri aslında tam anlamıyla Coltrane'in diyagramını takip ettiğini söylüyor. Tabi burada o kadar çok... E, karşılıklı analizlere ihtiyaç duyuluyor ki, bununla ilgili size bir makale tavsiye edebilirim. E, cross Disciplinary Investigation açısından, yani farklı farklı alanların e, iç içe geçmiş olmasından kaynaklı sebeplerle bir yandan fiziğe, bir yandan caza hakim olmak zor tabii ama e, the jazz and Jazz of Physics adlı bir makale vardı Secret Link Between Music and the Structure of the Universe e, Bunu size tavsiye edebilirim Onu ben de okuyorum aslına bakarsanız Dolayısıyla biraz daha iyi anlatabilir hale geldiğim zaman Bu konuyu tekrar ele alacağım Bu konuda da e, sözüm olsun Çünkü bugün gene baş, bambaşka bir konunun girişini yaptığımı varsayıyorum Coltrane'den devam edelim My Favorite Things favorite things John Coltrane dinledik. Fizik ve caz arasındaki ilişkiye devam ediyoruz. Dolayısıyla tabii e, fizik deyince akla ilk gelen Einstein, caz deyince akla ilk gelenlerden John Coltrane arasındaki bağlantıyı e, Profesör Alexander e, Stefanon nasıl aktardığına da bakıyoruz. Bunlara internetten ulaşabilirsiniz. E, ben Radcliffe'in de e, Coltrane: The Story of a Sound adlı e, kitabında kitabında Einstein'ın teorik fiziğini Coltrane'in kendi caz kompozisyonlarında nasıl kullandığını ele alıyor bu kitapta. Biraz önce bahsettiğim makaleyle birlikte buna da bakıyorum. Çünkü bunun biraz daha anlaşılabilir düzeyde olması için benim iyi anlamam lazım. Daha sonraki programlarda çünkü bunu ele alacağım. Bu arada tabi Einstein'ın da aynı zamanda bir müzisyen olduğunu unutmayalım. Hem piyano hem kemanla fazlasıyla uğraşmış ve kendi en büyük Kahramanı olan Mozartta da çok ilgilenen Mozart'ın improvizasyon tekniklerini de uygulamaya çalışan bir fizikçi olduğunu hatırlatalım. The Jazz of Physics'te zaten Stephen Alexander şey de diyor, yani Coltrane bir e, fiziğin ipuçlarından yararlanarak müzik doğaçlamacısıysa Einstein'da müziğin ipuçlarından yararlanarak bir fizik doğaçlamacısı. Ama dediğim gibi bu çok kısa bir tab talk. E, vaktiniz olursa San Diego'da yapılmış e, The Jazz of Physics'i Stephen Alexander'ı dinleyebilirsiniz. Ben de biraz önce ilgili e, makaleleri size çevirmeye devam edeceğim. Çünkü e, o kadar ilginç konular ki benim fizikle olan ilişkimin müziğe göre ne kadar zayıf olduğunu anlatmama gerek yok. O yüzden bir tarafı çukur kalmaması için kendimi tamamlayacağım ondan sonra da sizle paylaşacağım. Ama The Musical Mind of Albert Einstein mesela ne kadar ilginçse, Sörn'ün İsviçre'deki kozmik piyano ve caz piyanisti ile beraber Montreux Jazz Festivali'ndeki aktarımları Bohemian Gravity gibi e, fizikle müziğin e, iç içeliğini farklı farklı perspektiflerden vermeye çalışan e, kitapları, makaleleri ele alıp bu konuyu derinleştireceğim. Bugünkü bir giriş olsun. Ekinoks'la isterseniz bitirelim John Coltrane'in. John Coltrane'in Ekinoks'la bugünkü programı bitirelim. Fizik ve müzik arasındaki ilişkiyi şöyle bir TED konuşmasından ilhamla bir giriş olarak yaptığımı düşünüyorum. Fakat ayrıntıları ve özellikle bu konuda yazılmış makale ve kitapları derleyip tekrar birkaç programlık seriyle fizik, caz özellikle doğaçlamanın hem fizikte hem müzikteki kanunlarının nasıl çakıştığını anlatmaya devam edeceğim. Bugün Einstein ile Coltrane'den bahsettim ama konuyu bu kadarla da bırakmaya niyetim yok. Haftaya görüşürüz tekrar. Bana ulaşmak için Muzaffercoğlu gmail adresini yazabilirsiniz. Muzaffercoğlu Twitter accountundan da takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.